ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال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 Değerli Kardeşlerim, Ebu Zekeriya, İmam Ennevavi'nin Riyavussalihin adlı hadis hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. En son giriş yapmış olduğumuz ve girizgah yapmış olduğumuz bab hangi babtı? Kim hatırlıyor? Yakin. Bab-ül yakini ve alt-tevekkuli al ve alt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 Biraz sonra hadiste de gelecek Aleyhisselatü Vesselam. Mekkeli müşrikler kovalıyor mağarada. Evvahir diyor ki, şayet ayaklarına baksaydı bu adamlar bizi göreceklerdi. Bizi göreceklerdi. Ayaklarına böyle kovalanın biraz da yit şöyle. Ayağının ucuna baksa peygamberle Evvahir'i görecek. O kadar yakınlar. Ama Allah nasıllar eseret Evvahir diyor ki üzülme diyor Allah bizi bizimle beraber yanımızda bize destekçi. Musa Aleyhisselamın örneğini gösterdik. Menü İsrail, önünde Kızıl Deniz, arkada Firavun. Arkada Firavun, yakalandık diyorlar, eyvah diyorlar, değil mi? فَلَمَّ تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Musa'nın dostu, asabı ordusu yanında olanlar dedi ki اِنَّا لَمُدْرَكُونَ yetişildi bize, yakalandık. Çepe çevremiz kuşandı. Musa ne diyor? Önde Kızıl Deniz derin, engin, arkada Firavun'un gözle görün, gözle yani gözün görmeyeceği alanı kaplamış büyük bir şekilde yayılmış ordusu. Musa da vah ne yapacağız? Vah olduk demiyor. Yakin, tevekkül. Kella, Asla bize onlar yetemez, onlar abbas, kışa maz. İnna ma Rabbi. Rabbim benim nedir? seyh değil. Eyle doğru yola, işte, ulaştıracak. Ulaşacak. İşte arkadaşlar bu tevekküldür, yakındır. Bununla ilgili ilk hadisimizi almış, almıştık. Ukkaş hadisiydi. Değil mi? Ukkaş Mihsan, i Nihsan, cennetten müjdelenen bu büyük sahabe. Bununla ilgili müjdeyi de vermiştik sizlere. 70 bin tane bu ümmetten azap görmeden ve hesaba çekilmeden cennete böyle doğru girecek insanlar var. Bunların özellikleri neydi? Kim bize hatırlıyor? Kim sayabilir? Şöyle bir tekrarlama olsun. Evet Ömer. Umur <gülüyor> lezine <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Türkçe'sini söyle. Kendisine rükke yapılması istemezler. Ruh, kendisine rükke yapılması talebinde hmm. bulunmaz. Öyle diyelim. İstemezler ayrı. Talep evet. burada bulunmazlar. Evet. Ateşler. Dağlanmak istemezler. Evet. Uğursuzluğa inanmazlar. inanmazlar. Allah'a tevekkül. Ve alâ rabbihime tevekkül. Rablerine tevekkül <gülüyor> ederler. Bunlar yetmiş bin tane arkadaşlar. Bu ümmette sayıları bu kadar az. Yetmiş bin. Bir tane müjde vermiştik. Bazı rivayetlerde ne dedik? Her bir kişiyle beraber yetmiş <gülüyor> bin daha ne var? Böyle insanlar var. <gülüyor> Rabbim bizleri de onlar, o kimselerden eylesin. Yani. Alemler yakini üçe ayrılıyor. Üçe, üçe ayrılıyor, ayrılıyorlar. Ne deniyor? İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. E, yakinin mertebeleri var. İlmel yakin biliyorsun ki falanca vadide bir su var, su. Nehir akıyor. Sana haber verdiler, ki şu dağın arkasındaki vadide ne var? Nehir var. Sen ilmi olarak bildin ki, yakın olarak bildin ki orada ne var? Su var. Sonra o dağı açtın, vadiye indin, baktın ki uzakta ne var? Nehri gördün, bu ne oluyor? Aynel yakın, gördün. Sonra suya doğru gittin, sudan şöyle bir içsin. Bu ne oluyor? Hakkale yakin. yakinin de mertebeleri var. Yani. Tek bir mertebe değil. Musa aleyhisselam bak böyle. Hakkale yakin. Biliyor Rabbi ona yardım edecek. Ebu Bekir radıyallahu anh malının hepsini getiriyor. Peygamber Aleyhisselamın önüne koyuyor. Biliyor ki Rabbi ona ne yapacak? Tevekkül var, yakın var, doyuracak. İmam-ı Nevi rahimahullah ikinci hadis olarak bize i̇bn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu Bukhari ve Müslümin ve Ahmet ibn-i Hambel rivayet etmiş olduğu adısını naklediyor. i̇bn Abbas diyor ki Enne Rasulallahü sallallahu aleyhi ve sellem kana yekûl Allah Rasulü aleyhisselatü şöyle derdi. Allahümme leke eslemtu Allah'ım sana teslim oldum. Senin Huzurunda ben bir kulum, zayıfım. Üst teslimim. Teslim oldum sana. Bütün işlerimi sana teslim ediyorum. Ve bike amentu. Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Ve sana tevekkül ettim. Ve ileyke enabutu. Neydi inabe? Tövbe. Sana tövbe ettim. Sana döndüm. Dönüşüm sana. Ve bike khasamtu. Senin için, senin adına mücadele ettim. Düşmanlara bu dini yaptım? Hüccet olarak ikame ettim. Allahümme inni eûlu bi izzetike senin izzetine sığınarak La ilahe illa ent Senden başka ilah olmadığını bilerek Entu dilleni Neye sığınıyorum? Beni koru diyor. İzzetine sığınarak beni sapıtmandan sana sığınıyorum. Beni sapıtma ey Allah'ım diyor. Çünkü hidayet, balalet bunların hepsi Allah'tan gelir. Allah'ın nuru vermediğine, yolunu aydınlatmadığına kimse ne yapamaz. Sen menellem hiç alellahu lehu nuran fema lehu min nur. Allah'ın nur vermediğine artık bir nur verilemez. Onun artık bir nuru yok. Anta'l hayyul lazı Hiçbir zaman ölmeyecek olan diri, tek diri hay sensin. <Gülüyor> İnsanlar ve cinler ise ne yapacak diyor Aleyhisselatü Vesselam? <Gülüyor> Ölürler, ölecekler. Burada da Aleyhisselatü Vesselam'ın tevekkülü var. Sana tevekkül ettim ey Allah'ım. Duasında böyle söylüyor. Bu duayı okuyun, ezberleyin. Üçüncü hadis, yine Ali İbni Abbas İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan kal, hasbunallahu ve nihmel vakil Hasbuna, ve vekil. hasbuna ne demek hasbuna? Biz bunu Türkçe'de de çok söylüyoruz değil mi? Öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman. Yaşlılar çok söyler. Hasbuna Allah ve ni'mel vekil demek Yani Allah bize yeter. yeter. Ve o ne güzel vekildir, tevekkül edilendir, işlerin emanet edildiği ilahtır, yaratıcıdır. Ne diyor i̇bn Abbas radıyallahu anh? Diyor ki, Kâleha İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem Hine ulkiye bin nar. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında ne diyor? <gülüyor> Hasbunallahu ni'mel vekil. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ı kavmi ve kavminin içinde babası da var. Babasıyla birlikte bütün kavmi. Diyorlar ki Kalu <gülüyor> harrikuhu Haydi İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atın, yakın. Vansuru aleyh tekom ve böyle yaparak ilahlarınıza yardım edin. Ne kadar acil bir durum. Değil mi? <gülüyor> Tabii İbrahim aleyhisselam da hasbun Allahun emel vekil. Kocasında koca bir kavim, aşiret, topluluk ve Allah'tan başka gayri onunla birlikte ibadet olunan ilahlar bir kenarda ve ona başkaldıran bir genç. Onlarla alay eden, dalga geçen bir genç yakılacak. Ateşen fırlatılacak. Onların içine konulacak. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Hasbunallahu meleyhi yekil. Allah bana yeter. Tabi yakin var. Evet, var. Giriyor. Allah-u Teala'nın onu oradan ne şekilde bu nasıl muamele edeceğini Allah s.a. hemen ne diyor? Ya narukuni birden ve selam ey ateş İbrahim'e ne yap? Serim. Serin ve esenlikli ol ona zarar zarardan aynı şeyi kim söylüyor? Fekaleha Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Hindabas diyor ki aynı sözü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Ne zaman? Hine kalu ona şöyle denince İnne الْنَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Aleyhisselatü Vesselam'a gelip haber veriliyor. İnsanlar sizin için toplanıyor. Sırladığım kadarıyla Ulus Savaşı'nda. İnsanlar sizin için toplanıyor. Ey Muhammed. Sallallahu Aleyhi Vesselam. Haber geliyor. Fakşevhum. <gülüyor> <gülüyor> Korkun. Dikkat edin. Korkutumaya çalışıyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah Teala haber veriyor. Eyvamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Fezâduhum <gülüyor> imanen kuva ber onların imanlarını attı. Ve qalû dediler ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ne dediler? Allah, Allah zetan dediler. O ne güzel vekildir. Ne güzel tevekkül edilendir. Tefsir rivayet rivayetin lehü diğer bir rivayet-i Buhari'nin İbn Abbas'tan rivayetinde diyor ki, "Kana ahiru kavl İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem ayna ulqiya fi'n-nar hasbiyallahu ve ni'mel vekil." İbrahim ateşe atıldığında ne vermiş? Hasbiyallahu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 onlara gidilir, kabirlerinden yardım istenir. Bazı avanak, dangalaklar diyor ki öldükten sonra kabire gidip ona tefsir okuyacağız. İlim okuyacağız. Öyle değil mi? Bazıları diyor ki, hatta hanımında civa ederken, ilişkiye gelirken şeyhini hatırla. Onu aklına getir ki, çocuğun da şeyhin gibi ne olsun? Salih olsun. Bunu söylüyorlar arkadaşlar. Kitaplarında yazıyor bu ya. bir şey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 Tabii bu müellif rahime olan Alemen suresindeki zikretmiş olduğu ayette müminler bu haberi alıp insanların onların aleyhine toplandığı haberini alınca imanları artıyor öncelikle. Biliyorlar Allah onlarla birlikte. Sonra diyorlar ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel tevekkül edilendir. Allah Teala sonra haber veriyor diyor ki Fen kalabu ni'metin min Allah. O müminler Allah'ın bir nimetiyle ve fazlıyla ve bir lütfuyla tekrardan geri döndülenlere lem <gülüyor> yemses humsu onlara hiçbir ne dokunmadı. <gülüyor> onlara hiçbir zarar dokunmadı. Onlara hiçbir zararın dokunmadığını Allah Teala bizlere haber veriyor. <gülüyor> Sonra diyor ki: "Lamyense sun su vettebu rızvan Allah." Onlar öyle yaparak Allah'ın rızvanına, rızasına uyular. Allahu zulfu faddlin azim. Allah Teala'nın fazlını keremi çok büyüktür. Lütfu çok büyüktür. <gülüyor> Hemen dördüncü hadsede geçiyoruz. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Yedhulul cennete akvamun Cennete öyle insanlar girecek ki, öyle topluluklar girecek ki Ef'idetuhum mitlu Ef'idetit tayir <gülüyor> Onların içleri, gönülleri O insanların içleri, gönülleri Aynı ne gibidir? Kalpleri Kuşların kalpleri gibidir. diyor Burada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 5. hadis An-Cabir radıyallahu anhu ennehu gaza ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıbele necid Cabir radıyallahu anhu necid bölgesine doğru peygamberle savaşa çıkıyor. Fe lammâ kafale rasulun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafale ma'hum Aleyhisselatü vesselam necid bölgesinden geri dönmeye başlayınca Cabir de peygamberimize dönmeye başlıyor, geri dönüyor. Fe edrakethum el-kâile fî vâdin ketîril Böyle dikenli dikeni bol olan bir vadide öğlen uykusuna yatıyorlar ordu uykuları geliyor Fezel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve teferraka'n nas yastadhilun bişşecer <gülüyor> Aleyhisselam meydana iniyor bir yerde konaklıyor ve insanlar da onunla birlikte konaklıyorlar bir ağacın altında gölgeleniyorlar Fezel Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem tahta semra bir ağacın altına semur ağacının altına yerleşiyor konaklıyor فَاَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ Yatarken de kılıcını ne yapıyor? Bu ağaca asıyor. Kılıcını ağaca asıyor. Şimdi bazı tarikatçılar, bazı hurafeciler türbelere çaput bağlamayla ilgili belki yarın duyarsanız, onlara akıl vermiş gibi olmayalım ama bu acisi deli getirebilirler. Baklarlar peygamber da ağaca ne yapmış? Kılıcını asmış, bağlamış. Çünkü yani allah Teala onların akıllarını yapmış? Başlarından almış bahtıllarına deli sunacağız diye deli getireceğiz diye her türlü yolu diniyorlar. Vesselam konaklamak için kılıcını açıyor. Wa nimna laumatan diyor sahabe uyuduk. Fıda Rasulullah sallallahu aleyhi sallam diyoruna bir de baktık ki Vesselam bizi çağırıyor. Bize sesleniyor. Ve İda hem de o Bir de baktık ki Peygamber'in başının ucunda durmuş bir ne var. bedevi bir adam var. Peygamberi öldürmek istiyor. Allahü Aleyküm Aleyküm Rasulullah yapmış, Sesten yuacabına. İn halde, İhtarat <gülüyor> alayi seifi ve ala naim. Allahü diyor, ki, bu ben uyurken diyor çağırıyor Allahü Aleyküm Rasulullah sabını gelince görün olayı şimdi size anlatıyorum. Ben diyor uyurken bu bedevi adam geldi benim diyor kılıcımı kılımdan çekti beni ne yapmak istiyor öldürmek istiyordu. Festa yikaltu wa fiyidi salta. Uyandım bir de baktım ki kılıç elinde.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 Bugün tarikatçılara fazla ekleniyoruz. Ne yapıyor onlar? Yetişi ya, Abdülkadir değil mi? Yetişi kimler? der. Himmeti kimler? der. Kurtarabilirler öyle mi? Çünkü onlar kendileri söylüyorlar. Başını zaman kabirlerden Hı. Hı. yardım isteyin diyorlar. Peki çok hocalarının kitaplarında da bununla ilgili bunu destekleyen kıssaları hikayeler var. Falanca yerde gidiyorduk. Ölüm tehlikesi geçirdik. Yetişi dedik. Aklımız Hamza geldi. Küçükken oynardık. Cevizlerimizi kaybederdik. Abdülkadir Geylani'ye seslenildik. Yani bunların kitaplarında da ne var? Bu böyle sürekli teşhir ediliyor yani. Bunu yapın. Başına sıkıştı. Şimdi gelin bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'i ilayet etmiş oldu bu hadiste. Böyle başı sıkışınca, daralınca ne yapmış? Peygamberi, nebevi davranış nasıl olmalı? Kâle men yemnavke minni Bedevi diyor ki seni benden kim kurtarabilir? Hani Türkçe diyoruz Seni beni benimden kim alabilir? Aleyhisselatü Vesselam'a bir de böyle dikleniyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, Kultu Allah. Dedim ki, Allah. Sana mani olabilir, beni koruyabilir. Üç defa diyor Aleyhisselam, Allah diye. Ve lem yu akib Tabi rivayetlerin az sonra gelecek devirlerde adam ne yapıyor? Kılıcı hemen indiriyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen o adama ne da hiçbir ceza vermiyor. Ve adam oturuyor. İmam-ı Mevdi rivayetlere naklediyor bize burada. İmam-ı Müslim'in, İbn Buhari ve Müslim'in rivayetine Cabir'den diyor ki Cabir, "Kunna ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi zatir riqa." savaşındaydık. Lika demek yama demek. Sahabeler ayakkabılarına, meslerine ne yapıyorlar? Yamalar yapıyorlar çünkü yırtık pırtık, delik deşik savaşa gidiyorlar. Allah Rasulü Aleyhisselam'dan çıkmışlar. Ve der tine ala şeçaretin zaliletin tarakna hali Rasulüllâh sallallahu sellem. böyle gölgesi bol. Bir ağacın altına geldik, onu peygambere bıraktık diyorlar. Feci aracını mineral müşrikin, müşriklerden bir adam verdi ve Seyfû Rasulüllâh sallallahu muall, sallallahu muallakun kılıcı ağaçta asılıydı. Faktaratahu, onu hemen kınından çıkardı, çekti. Fekâle tekâfunî Fekâle tekâfunî Ne diyor Peygamber'e? Aleyhisselatü Benden korkuyor musun? Korktun mu? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kâle la. Hayır. Korkmadın. Kâle Femen yemnaûke minni. Seni kim koruyabilir ey Muhammed? Seni kim elimden alabilir? Aleyhisselatü Vesselam hemen Kâle Allah. قال ne diyor Allah Bakın arkadaşlar tevekkül Allah'a tevekküle bakın. Böyle bir anda titremeden, kemikbetmeden Allah direkt Allah diyor. Ve rivayette Ebubekir el İsmaili'nin sahihinde Ebubekir el İsmaili'nin sahihinde rivayette din rivayetinde bu müşrik diyor ki "Men yemne'uke minni? Seni benden kim koruyabilir?" "Ala Allah." diyor ki Allah koruyabilir. "Qala fe sakata sayhum Aleyhisselatü Vesselam öyle deyince, kılıç adamın elinden yere düşüyor. Pat diye kılıç yere düşüyor. Fe akherde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Es-Seyf, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılıcı alıyor. Fe kâle men yemnâuke minnî. İşte peygamber diyor adama. Seni kim koruyabilir şimdi benden? Diyor ki adam, kâle kun hayre âkidîn. Yani Hayırlı bir şekilde iyi muamele edenlerden olman, bana Muhammed. Şimdi konum değişiyor. Roller değişiyor. İntikamını alacaksan da en güzel bir şekilde al. Aleyhisselatü diyor ki ona teşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah davet. Bakın davet arkadaşlar. İntikam yok hemen. Kaidecilerin, bombacıların, radikallerin yaptığı gibi kes. adamın başına kılıç çekmiş, öldürecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yine davet ediyor. Kurtarmaya çalışıyor onu. Ve teşhedü en la ilahe illallah ve Resulullah. Dün kendime bilmez bir adamla konuşuyorum. Adam Kur'an'dan iki cüz dahi Kur'an ezbere bilmeyen Rus diyarında yaşayan Azerbaycan'da yaşayan bir tane çürük. Nereden bulduysa konuşun. internetle benim adresini. Babuk bu konuşuyor. Dedim ya sen nasıl olur da Müslüman'ın kanının dökülmesini helal gören bir adamı desteklemişsin. Yani Kur'an'ı okuduğun zaman, sünneti okuduğun zaman peygamberin hareketinin, menhecinin, davetinin bu olmadığını görürüz. Bak, e o kadar çok delil var ki bir tanesi de bu. E bir düşman, İslam'a davet ediyor. İslam'a davet edeceğiz arkadaşlar. Tevhidin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın dininin ne olduğunu öğrenmemişler. Bunları anlatacağız. Aleyhisselatü Vesselam bu sorusuna diyor ki, Kâlela, hayır diyor. Ben diyor ne yapmam? Şahitlik etmeyeceğim Allah'tan başka ilah olmadığına. Allah'tan başka, Allah'ın tek ilah, hak ilah olduğuna şahitlik etmeyeceğim. Başka ilahlar da var. Diyeceğim. Ben buna şahitlik etmiyorum diyor. Kâle o uâhiduke enlâ uqâtileke Ama diyor sana söz veriyorum sen ne yapmayacağım? Savaşmayacağım. Söz veriyorum. Vela ekûne mâ kavmin yuqâtilûnek ve ne de ne savaşan insanlarla beraber sana savaş savaşacağım. Ya yani söz. Aleysa tursan fehalla sabilehu. Ne bileyim? Kur'an. Tamamdır, buraya git. Fe ata ashabahu. Ve قال, طبو adam ışık olamadan kavmine geri dönüyor. Hmm. Diyor ki arkadaşlarına, "Ci tu kum min indi hayrin Sizin yanınıza öyle bir adamın yanından geliyorum ki o adam insanların en hayırlısı. İşte bu kısa bize bir daha daha gösteriyor ki arkadaşlar Allah'a tevekkül yakin mertebesinin ihsan mertebesinin bir semeresi. Tevekkül. Sad neydi tevekkülün tarifi? Sadık bir kalb ile, samimi bir kalb ile sebeplere yerine getirdikten sonra sebepleri yaptıktan sonra başa gelecek felaların definde yahut elde edilecek hayırların kazanılmasında ne yapmak? Allah-u Teala'ya önce Bilal. itimat etmek. Sadık bir kalbidir, samimi bir kalp. Altıncı hadis Ömer <gülüyor> radıyallahu anhumadan rivayet olmuyor. Ömer radıyallahu anhumadan rivayet olmuyor. Diyor ki, semaitu Resulullah s.a.v. yekul, aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ Se kema Her insanlar hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, Allah tayrı, kuşu sizi doyurduğu gibi sizleri de doyururdu. Zira kuşlar tavuğu kime nasıl gider? Aç. Bidesi boş. Ve Nasıl döner? Top. Şişmiş. Ravahud dilimizi, bu hadisi dilimizi diyaret edilmiş. Yedinci hadisimizi alalım. Diyor ki yedinci hadiste An Ebi Umaratel Berra İbni Azif radiyallahu anh'a, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya fulân, izâ evite ila firashik fekûl aleyhissalâtu vesselâm, ey falanca diyor, burada bu sahabe o, bu sözün söylenildiği, nasihatın yapıldığı kimsenin adını anmıyor bize. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm falanca kişi asaptan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 Evet tekrar, oku. Allahumma eslamtu. Allahumma Vechi ilayk. Vechtu ve La la bi Bravo. Bu duayı nasıl okuyoruz yatağa girdiğimizde? Abdest. Abdest okuyoruz. Rivayetine gelecek. Abdest alıp okuyoruz ve bunu yatağa girdiğimizde söylediğimiz en son söz yapıyoruz. Ondan sonra daha konuşmayın. Başka zikir okumayın. <gülüyor> Bundan önce çekin zikirleri. 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah. Kaç kere Allah'a Ekber? 34 defa allah Ekber. Peygamberin kime tanıseysi o? Kızına. Kızı hizmetçi istiyor, peygamber arkadaşlarım diyor ki hizmetçi ne yapacaksın kızım diyor. Yataya geldiği zaman diyor kızı kuyu çeke, kuyudan su çekerken şikayet ediyor. Elim nasır tuttu ey Allah'ın nasırı. Ali'ye diyor ki git diyor babamdan bir hizmetçi istedim. Üstüne ne var? Şöyle varsam aşağıdan elde edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen ne yapacaksın hizmetçi? 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 34 kere bakın arkadaşlar mümin müminin her anı zikir. Yatağa giriyorsun, abdestini alıyorsun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 Diyorsun ki Allahümmeüsselam Allah'ım nefsimi sana teslim ediyorum. Yüzümü sana yöneliyorum. Sana yöneliyorum. Sana teveccüh ediyorum. Fe vaktu emri konuyla ilgili bölüm. İşimi sana havale ediyorum. Vekilim tevekkül ettiğim sensin. Falcehtu zahrı iley. 300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 Kimseler İsa Aleyhisselam gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi o insanlar, ne yaparlar? hangileri daha yakın olmak için Allah'a vesileler ararlar. Ve zunu rahmetuhu, Allah'ın rahmetini umarlar. Ve hafunu azabından korkarlar. Sen bunları biliyorsun ve tevekkülün tek tevekkülün dayanan kim? Allah'a. Ve bunu söylüyorsun yeterken ve elcezzu zahriyle. Rağbeten ve rahbeten ve bunu sana umarak, senden ümit var olarak yapıyorum ve senden aynı zamanda korkarak bunu yapıyorum. Khaf ve raca. La melcee ve la mencee minke ileyk. Senden gayrı, senden başkasının alacak korunak yok. Amentu biktabikellezî enzelt. İndirdiğim kitabına İman ettim. Bak peygamber bunu söylüyor. Peygamber bunun söylenmesini evet. tavsiye ediyor, öğüt ediyor. Peygamberi aleyhissalatü vesselam ne diyor? Âmentu bi kitabükellezî enzert. İndirdiğin kitabına iman ettim. İram. Ben de bir kulum. Ve nebiyikellevî ersert. Ve gönderdiğim peygambere iman ettim. Fe inneke diyor ki aleyhissalatü vesselam beraya veya beraya nefes etmiş oldu bu azizlik kişiye. Fe inneke immitte min leylatike Mitte alel fitra. Şayet o gece ölmüş olursan fitra tücer ölmüş olursun. Ve in asbahta asabda hayran. Şayet ölmeyeceksen Sabah çıkmış, ol, çıkmış olacak isen sen büyük bir hayra büyük bir iyiliğe isabet etmiş olursun. Büyük bir iyilik yapmış olursun diyecek. Artık bu kadar faziletten, bu kadar müjdeden sonra bunu ezberlemeyen arkadaşlar çıkarsa aranızdan haftaya şey yani, yani, ayıp olur öyle değil mi? Tabii rivayetler de geliyor. Burada yine bir bidat ehline bir cevap var. Bu rivayette, bu hadisin son kısmında peygamberimiz öğretiyor ya, diyor. Amen bi kitabikellezi enzelt ve nebiyikellezi erselt indirdiğin kitabına ve gönderdiğin nebine Nebine ne demek nebi? Peygamber, Peygamber demek. İman ettim diyor. Hadisi duyan, duayı duyan o sahabe nebi yerine Resul diyor. Diyor ki Amen bi kitabikellezi enzelt ve resulikellezi erselt gönderdiğin Resulüne iman ettim. Peygamberimiz diyor ki, Resulüne değil Nebine diyeceksin diyor. Anladık mı? Yani kendi kafana göre bidat zikirler uydurarak, hoplayıp zıtlayarak zikir çekenlere, dinde bidatlar uyduranlara çok büyük bir cevap var bunun. Böyle arkadaşım. Nebi gönderdiğin Nebine iman ettik. Nebi kelimesini kullanacaksın. Resul kullanır. Resul de aynı şey. Yok.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 Ana ebi Bekir's-Siddiq, Abdillah ibn-Utman ibn-Amir ibn-Umar ibn-Ka'b ibn-Teym, ibn-Murra ibn-Ka'b ibn-Lu'ay ibn-Galib al Qurashi Ibn al-Teymî radıyallahu anhu, ve huve ve abuhu ve amuhu sahabe, bu sahabe, Ebu siddiq Abdillah ibn-Utman, babası, annesi, hep sahabe, kâle nazartu ilâ akdâm il-muşrikin, Ebu Bekir'e devam ediyor ki, nazartu ilâ akdâm il-muşrikin ve nahnu fil ghar."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 İzin gelince radıyallahu anh Medine'ye çıkıyorlar. Bir tane bellal, izci, yol gösterici tutmuşlar. Ki o anda o kişide mümin değil. Müşrik. Yani müşriklerle ticaret caiz. Alırsın, verirsin, para verirsin. Mesela sen müşrik bir adamı, o kendisine yol göstersin diye ne yapıyor? Tutuyor, kiralıyor. Sevil Mağarasında evvah kır diyor ki şayet müşrikler diyor ayaklarına baksaydı ayak uçlarına baksaydı bizlerin ne yaparlardı diyor görürlerdi. Ben Hanefiler var buum alar uus başımızın üstündeydi onlar diyor yani. bizim onlara böyle bakıyoruz kavamımızını kaldırdığımızdan. onlar başlarında şöyle azıcık indiysen her şeyimizi görceğidir. Fakat Oğul Tüyay Rasulallah evvah kır diyor ki dedim ki ey Allah Rasulü lo an ahdum nazar <gülüyor> tahte qademi la Ey Allah'ın raculu onlardan biri ayak ucuna parmak ucuna baksaydı şayet bizi görürdü. Öyle değil mi ey Allah'ın raculu dedim diyor. Peygamberimiz dedi ki: "Ma Bekir. Sen ne zannediyorsun ey Bekir? Ne düşünüyorsun? Bisnayn Allahu Talehuma. İki kişinin üçüncüsü Allah olan o kimselere ne olabilir ki eğer? O Bekir ne düşünüyorsun? Allah bizimle beraber." diyor. Aleyhissalatu vesselam bu hadis Buhari ve Müslim'e razı etmiş olur bir hadis. Bu hadisten de bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Nedir o? Meşhur çağrı filminde de gösterildiği üzere, bazı kitaplarda da bu yer alıyor, bazı siyer kitaplarında. Peygamber aleyhissalatü Vesselamla ile Ebu Vekir'in saklandığı mağaraya ne yapmış bir örümcek? Ağ yapmış. Güvercin de ne yapmış? Yumurta bırakmış, yuva yapmış. Bir de bakmışlar demişler ki burada insan olsaydı bu a olmazdı burada bu güvercin yumurta olmazdı. Aileler diyorlar ki bu kıssa batıl bir kıssa. İşin hakikati bu. Bu halin üstünde ribaht olmayacak. Şey. Adam var aşağıya baksalardı, diyor Peygamberle evvakeri göreceklerdi. Ama Aleyhisselatullah afedar rahat. Ne zaman ne diyorsun evvakeri? Iki, i̇ki kişiden üçüncüsü Allah olan Allah'ın onların yanında oldu beraber oldu desteği verdi. Kimselerin başına gelebilir ki diyor. Dokuzuncu hadisimiz, <gülüyor> Anumul Mucminin, O Musa'la, O Musa'nın ismi de Hind, bin Tu Abi Umaya, Huzeyfe al-Makhzoomiya, r.a. Ana, Sallallahu Aleyhi Sallam, Kana, Ezahe, Ezahe, Ezahe, Ezahe, Ezahe, evinden çıktığında ne derdi? Haftaya Ezahe, Ezahe, Allahım eyni, Allah bize an azille. Allahım sapıtmaktan evu zille sapıtılmaktan evu ezille hataya düşmekten ayamın kaymasından, Ev zelle hataya düşürülmekten, evu azlime Allahım zulmetmekten, evu uzleme ya ot bana zulmedilmesinden, evu achle sefih olmaktan, evu يُجْهَلَ عَلَيَّ yahut benimle dalga geçilmesinden, bana böyle sefihmiş gibi muamele edilmesinden, cahilce bana davranılmasından sana sığınırım. Diyor aleyhissalâtu Bu hadis, Ebu Davut'un ve rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. Bu hadisini ezberleyelim. Aleyhissalâtu vesselâm, kapıdan çıkarken bismillah, tevekkertu alâllâh diyor. Rivayetlerde var arkadaşlar, gelecek yine Riyazu Salih'inde,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 Der ki şeytan diyor, sizin artık buradan yiyeceğiniz bir yemek yok. Size bu akşam akşam yemeği yok diyor şeytan. Onun eve girerken de Bismillah selam da vereceksiniz. Selamun aleyküm diye. Çıkarken Bismillah Tevekkan tuval Allah. Allahümme inniye hazır diken azille ebu zelle diye. Ebu ezzelle, ebu ezzelle. Bu duayı ne yapacağız? Ezberleceğiz okuyacağız. Ki her an zikir ya. Her an zikir. Onuncu hadis. Enes radiyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem men kâle yani izâ karaca min beyti kim evinden çıktığında derse ki Bismillah tevekkeltu alâllâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh yukâlu lehû ona ne denir? Şimdi müjde veriyor Enes Evden bir affedersiniz arenada boğaların salındığı gibi çıkmak var. Adam böyle kemerini, pantolonu böyle kapısında toplayıp bir de böyle abdestini aldırsın. Bismillah tevekkeltu alâllâh Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah diyerek çağırlar. Peki bu adam ne deniyor böyle derse? Hudîte ve kufît. Hudîte ve kufîte. Hidayet olundu ne insan? Doğru yola yakildin. Ve kufît artık sen kafi olundun, sana yetilecek. Sıkıntıya düştüğün zaman sana yetişilecek. Ve şeytan Ne şeytan ondan ne yapar diyor aleyhisselatü vesselam? Uzak durur, uzak başarıyor evden bir böyle çıkmak var. Dedim ki bir de başka türlü çıkmak var. Bu hadiste sahib yadis Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesayi rivayet etmiş. Tirmizinin şöyle bir ziyadesi var bu hadise. Diyor ki lehissalatü vesselam şeytan diyor, diğer şeytana şöyle der. Tabi şeytanda çok şeytan var. Şeytanda birçok şeytan var. Ebu Davud ziyade etmiş. Evet doğru söylüyorsun. Ebu Davud'un ziyadesi bu. Şeytanın birisi diyor ki ''Keyfe leke bir raculin. Sen ne yapacaksın şimdi? Ne, ne yapacaksın? ''Keyfe leke bir raculin'' ''Kad ve kufiye ve vukiye'' Hidayete erdirilen, korunan ve destek olunan bir adama artık ne yapabilirsin diyor bir şeytan, diğer şeytan. Bak evden böyle çıkmak var.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 ydı ki iki tane ala ahadin sallallahu aleyhi iki kardeş vardı. O kanı aduhum ma yatiyü sallallahu aleyhi ve diyor, Bir tanesi peygamber aleyhisselam'a işi başında çalışırdı. Meşgul. İşi başında olup peygambere gelmeyen Diğer kardeşin şikayet ediyor yani gelip gitmiyor, ilgilenmiyor. <gülüyor> Bu dediler böyle yani günümüzde de var yani. Oğlum sen ne yapıyorsun böyle? Sakın uzatmışsın, elinden Kur'an düşmüyor, ilim okut, ok ilim okucam diyorsun. Hangi cahada yaşıyorsun sen? Öyle deniyor yani. <gülüyor> İşinin başına koyul bak yani. Tabi kimse kimseye işsiz kalmadı demiyor ama yani senin Allah'ın senin üzerinde bir hakkı var yani. Bu dinin senin üzerinde bir hakkı var.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 Eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruka ve etûbu ileyk